Roma Hristiyanların bir pazar ayini varmış. O kadar büyük bir ayinmiş ki Papa bile katılıyormuş. Ortalık mahşer yeri gibi. Fakat kilisenin kapısında önlerinde levhalar olan iki adam dikkat çekiyormuş. Birinci levhada Hristiyan kardeşinize yardım edin yazıyormuş. İkinci revhada ise Yahudi kardeşinize yardım edin yazıyormuş. Ayinden çıkanlar iki dilenciye de bakıyormuş. Tabii ki Hristiyan olana para veriyormuş. Üstüne üslük Yahudi olana pis bakışlar atıyorlarmış. Ayinden çıkan biri Yahudi olan dilencinin yanına gitmiş ve demiş ki Yahu bari başka bir şey yazsaydın bu şekilde tabi ki siftah yapmadan beklersin. <gülüyor> Yahudi olan öteki sözde Hristiyan olana seslenmiş. Hey Salamon şu herife baksana gelmiş bize ticaret öğretiyor.